okunur. La ilaha illallah ve kul auzu bi rabbihi ve kul auzu bi rabbil falaq ve kul auzu bi rabbil nas ve kunuz lima raha min esaiyiu ve tebarani an abi umam radıyallahu nasaiyinin tebarani nin ebu umam radıyallahu ettiği şu şuhadistan dolayı. Ee قال abi umam dedi ki قال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu şöyle buyurdu. Ben para kim okursa ayetel kürsi ayetel kursi ayet Dübra külü salatin her namazın akabinde, Lem yemneğe o, onu engellemez, min duxul el cenneti, cennete girmekten, cennete girmekten engellemez, illa en yamute, ancak ölmesi engeller. Yani Lem yakun olmaz, beyine onunla, ve beyne duxul el cenneti, cennete girmesi arasında, illa almausu, ancak ölüm engel olur. fi hadisi آخر، وَفِي حَدِيثٍ أَخْرَجَ رَشْدُ الْعَدْسَتَدْعَى kana fi zimmeti <gülüyor> Allah'ın zimmeti altındadır ila ila salatil e, Diğer, e, başka bir bil kadar Allah'ın zimmeti altındadır vakis sunneni e, sunnelerde e, sunnende okubate bin amir radiyallahu anhu anhu e, bin amirden rivayet edildi قال اقرأنا مر dedi ki emrani rasulullah sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem bana emretti an aqra El-muavveteyni Muavveteyni okumamı emretti. Duhura kulli salatin Her namazın akabinde muavveteyni okumamı bana emretti. Evet. <gülüyor> Namazda e, okunması gereken zikirlerden bir tanesi de namazın akabinde ayet-el kursiyle muavveteyni okumaktır. Tabi bu e, sünnet alimler arasında ihtilaf edilmiş. İhtilaf edilmesinin sebebi de hadislere hadise konulan hükümle alakalı bir şey. Mesela Şeyhülislam Ümeti'ye göre veya işte başka alimlere göre bu hadisler zayıf olduğu için namazdan sonra bunları okumanın e, yeri değildir. Çünkü zayıf hadisle amel edilmez. Lakin bazı alimlere göre, muhaddis olan alimlere göre bu hadisler sabittir. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın sünnetinden sabit yollarla bize ulaşmıştır. Ondan dolayı insanın namazların akabinde ayet-el-kursi okuması Veyahut işte Ebu Mâmen'in hadisinde geldiği gibi Muavvizeteyn'in okuması da meşrudur. Ee, şimdi Muavvizeteyn ile alakalı Muavvizeteyn Suresinin niye indiğini biliyorsunuz, öyle değil mi? Muavvizeteyn Suresinin niye indiğini bilen var mı? Bir sonra... Lebid ibn A'asem diye bir Yahudi, Peygamber aleyhissalâtu Vesselama sihir yapıyor. Yaptığı sihir deney, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın saçlarından e, tıraş olduğu zaman saçlarından ele geçiriyor ve düğüm atıp bu düğüme üflemek suretiyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sihir yapıyor ve bu sihir de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a tesir ediyor. Nasıl şöyle ki yaptığı şeyleri unutmaya başlıyor. Vahye tesir etmemek üzere çünkü vahiy korunmuştur Allah Azze ve Celle tarafından. Lakin Peygamberimizin beşeri yönüne sihir etki ediyor. Peygamber Efendimiz vesselam sihir çok ağır bir hastalık getiriyor peygamberimize. Allahu Teala bu hastalığın peygamberimizden gitmesi için, şifa olması için muavvizeteyn'i indiriyor. Zaten muavvizeteyn'in manasına dikkat ederseniz işte gecenin e, şey insanların, cinlerin şerrinden şeylere, düğümlere üfleyip düğüm atan sihirbazların, üfürüklülerin şerrinden Ondan sonra iyisi ve cinli şeytanlara şerrinden Allah azze ve celle'ye sığınmaktır. Öyle mi? Onun için zaten muavizeten genel olarak korunmadır. Müslüman mesela sabah veya işte akşam gece yatağa girdiği zaman peygamber aleyhissalatu vesselam ne yapıyordu mesela ellerini iki elini açıyordu, birleştiriyordu. Öyle değil mi? Üçer defa İhlas Suresi'ni, Felak ve Nas surelerini okuyordu. elini içine üflüyordu. Daha sonra vurduğuna elinin yetiştiği bütün her yere sürüyordu. Hatta hastalandığı zaman kendisi bunu yapamadığında bunu kime yaptırıyor? Ayşe annemize yaptırıyor öyle değil mi? O zaman bunlar zaten Müslümanın normal insi ve cinli şeytanlardan korunması için veya yapılan sihirlerden korunması için Celle'nin meşru kılmış olduğu dualardır. Yani mesela muavvizeteyn. Bir de bununla beraber Müslümanın her namazın akabinde mesela ayetel kursi okuması, ayetel kursi'nin akabinde de işte ee, muavvizeteyni okuması Bunlar da hem ecir getirmesi açısından, hem de Müslüman'ı insi ve cinni şeytanlardan koruması açısından Peygamber Vesselam'ın meşru kılmış olduğu sünnetlerdendir. Evet. لَقَدْ دَلَّتْ هَذِهِ الْاَحَد۪يكُ الشَّرِيفَةُ Bu hadis şerifler etti ki, الْدَالَيَةِ اَلَى مَشْرُعِيَةِ هَذِهِ الْاَذْكَارِ Bu zikirlerin meşru olduğu üzerine بعد salavat-ı mektubat olan namazlardan sonra bu zikirlerin meşru üzerine davet etti. من من e, söyleyen üzerine, ve ala ma yahsulu alayhi man qalaha min al ve hasıl olduğuna üzerine de delalet etti ferdadı bize gereklidir el muhafazatu onu onu muhafaza etmemiz bize gereklidir vakitiano biha onu getirmemiz ala sıfatil varidati anen nebi sallallahu aleyhi ve sellem Nebi ve şekil üzere onu getirmemiz gereklidir. Getirmemizden kasıt yani onu yapmamız, değil mi? Onu Resulullah'tan varit olduğu şekilde yapmamız da bizim için gereklidir. وَاَنْ <وَأَنَّأْتِيه> etiye Yapmamız gereklidir biha onu. بَعْدَ السَّلَامِ Selamdan sonra مِنَ salati yani Mübaşeraten uygun bir şekilde selamdan sonra onu yapmamız gereklidir. قَبْلَ اَنَّقُومَ Kalkmamızdan önce مِنَ الْمَكَانِ مَكَانْ اَلَّذِي o مَكَانْ كِي سَلَّيْنَا فِيهِ Kendisinde namaz kıldığımız mekandan kalkmanın önce onu yapmamız gereklidir. وَنُرَدْتِبَهَا وَنُرَدْتِبَهَا اَنُوْ عَلَى هَذَ tertibi Şu tertip üzere yapmamız gerekir. Şimdi mesela bazı kelimeler var karşımıza çıkıyor. Ee, bu kelimeler normal Arap lügatında mesela belli başlı manalarda kullanılmış. Lakin e, aynı bizim Türkçe'de olduğu gibi bazen kelime asli manasının dışında da kullanılabiliyor. Örneğin biz diyoruz mesela görevini yerine getirmek, öyle mi? Getirmek, normalde Türkçe'de de aynı manada değil mi? Getirmek. Mesela geldi, getirdi bir şeyi beraberinde getirmek. Görevini yerine getirmek, görevini yerine getir. Mesela kastımız ne? Görevini yap, öyle değil mi? Hakeza burada da ityan böyle. Yani mesela men eta biha yani kim onu getirirse değil kim onu yaparsa öyle mi? Mesela hadislerde karşımıza çokça çıkar şu şu kim men eta veya men eta bihi kim onu getirirse. getirirse'den kasıt ne? Yani kim onu yaparsa kim onu yerine getirirse. Evet. Şimdi e, burada demiş ki biz bu zikirleri peygamber ailesi dahil sünnetinde kendilerinde ecir olduğu varid olduğu için Bunlara muhafaza etmem, bunları muhafaza etmemiz ve bunları sürekli bu şekilde yerine getirmemiz lazım ve bu tertip üzere tertip etmemiz lazım demiş. Sonra bir tertip zikretmiş burada. Bu tertipte ne? Aşağıya doğru, işte önce demiş ki ilk başta diyeceğiz ki Allahu merhüme selam ve minkeselam tebaarak teyazel cerali velikram tüm نقول Sonra bunu akabine diyeceğiz la ilaha illallah wa hidau la sharikale. Yani bu önceki dersimizde geçen zikir. Sonra la havle ve la kuvvete illa billah ve la na'budu illa iyyah lehu'n ni'metu ve lehu'l bunu söyleyeceğiz. Sonra tesbihatımızı yapacağız. Yani 33 defa subhanallah, 33 defa elhamdülillah, 34 defa Allahu ekber, 100'üncüye la ilahe illallahü vahdehu la şerike le. Sonra akşam ve sabah namazlarının akabinde Rabbiyecirni minen nar diyeceğiz ve 10'ar defa la ilahe diyeceğiz. Sonra bunları hepsini bitirdikten sonra Sonra demiş, e, Ayetel Kursi'yi okuyacağız. Thumma ba'da an nafrugha min hadhihi al, al الكursi, ahad, Ve المغribi, الفجri, Şimdi bu tertip böyle bir tertip olmamış. Öyle mi? Yani biz geçen dersimizde de söyledik. Dedik ki namazın akabinde Sünnet namaz kılmadan önce bir takım zikirler, bir takım dualar yapmak sünnete varit olmuş. Bunların lafızları da sünnete varit olmuş. Lakin tertip ifade eden hiçbir şey yok, hiçbir lafız yok. Yani önce Peygamberimiz şunu yapardı, akabine bunu yapardı, akabine bunu yapardı. Burada şimdi sünmeyle sünbeyle hepsini birbirine atfetmiş Yani onun akabinde, onu akabinde bir tertip gerektiriyor bu. Öyle değil mi? Sünbe neyi gerektiriyordu? Tertip gerektiriyordu. Sünnette böyle bir şey yok sadece bizim sünnette bildiğimiz yerini bildiğimiz Peygamber Vesselam namazını bitirdiği zaman Allahu Ekber derdi Ve estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah Allahümme enteselam ve münke selam, selam. Tebarek teyâdel celâli ve ikram Bu kadar. Bunun dışında kalan hangisini önce söyledi? Hangisini sonra söyledi? Hangisini en sona bıraktı? Biz bunu bilmiyoruz. Bunu bilmediğimiz için de bunu kendimize göre tertip, tertibe sokmak bu ne olur? Bu iştihadi olur. Öyle değil. Onun yerine bu zikirler vardır, meşrudur. Peygamber Aleyhissalatu vesselam yapmıştır. Herkes dilediğini dilediği tertip üzere ne yapabilir? Dilediği tertip üzere yapabilir. Tamam? Evet, devam edelim. وَيُستحَبُّو... ويستحب واليستحب الجهر bil tahnil ve yustahab al jahru ve yustahab al jahru iks doğru. ويستحب الجهر جهرا söylenmesi müstahap olur bir tahlili tahlilin maksûbü tesbihin ve tahmid, tahmidin ve tekbir, tekbirin akıbet salati namazın akabinde lakin fakat la yakunu olmaz bi savtin cemaain e, cema bi savtin cemaaiy e, cemaatin sesiyle olmaz cemaai ne demek toplu demek değil mi toplu olaraktan bu olmaz e, topluluğun sesiyle olmaz ve inne ma ancak yerfa bihi kullu vahidun e, savtuhu munferdan herkes e, kendi sesiyle e, onu kaldırır <gülüyor> وإنما يرفع به كل واحد صوته منفردن herkes tek başına sesini yükseltir. Yani toplu olaraktan koro halinde herkes zikirle beraber sesini yükseltmez. Herkes kendi başına sesini yükseltebilir. Bunu da zaten geçen dersimizde anlatmıştık değil mi? Bu yanlış anlaşılmaya sebep olan şey neydi? İbn Abbas'ın rivayetiydi. Öyle değil mi? Yani İbn Abbas ben Resulullah vesselam'ın döneminde namazların bitmesini tekbir sesinden biliyordu diyor. Bir rivayette de zikir sesinden biliyordum diyor. Zikirden kasıt ne? Tekbir. Çünkü ravinin kendisi kendi rivayet etmiş olduğu hadisi bir nevini yapmış, tefsir etmiş oldu. Ee, onun için ses yükselince herkesten bazı özellikle bidat taifeleri bunun hep beraber toplu bir şekilde ses yükselterek zikir yapmaya delil olduğunu zannetmişler. Ama biz dedik ki bu birkaç yönden çürütülmüş olan bir anlayıştır. Niye? Birincisi çünkü tekbir kelimesi dedik, zikir kelimesini açıklığa kavuşturmuş. İkincisi Peygamber aleyhissalatu vesselamın tesbihatını nakleden onca sahabenin hiçbirisi Peygamber Aleyhisselatu vesselamın bu şekilde tesbihat yaptığını söylememiş. Üçüncüsü Peygamberin sahabesinin döneminde bu tip olaylar vaki olduğu zaman peygamberin sahabesi buna itiraz etmiş ve bunu Resulullah'tan görmediklerini ifade ederek itiraz etmişler. Şayet bu peygamberimiz döneminde meşru olmuş olan bir şey olsaydı sahabenin bunu itiraz etmesi ne olmazdı düşünülemezdi. Öyle değil mi? Onun için herkes sesini tek başına yükseltebilir. Lakin cema'i bir şekilde, toplu bir şekilde zikir yapılamaz. Ancak ne zaman yapılabilir bu? Hiç bilmeyen Yeni Müslüman olan bir topluluk vardır. اَدْدَرُورَاتْ تُبِحُ mahzurat. Öyle mi? Zaruretler, mahzur olan şeyleri mübah kılarlar. Bu insanların zikri öğrenmesi, Allah'a zikretmesi gereklidir. Diyelim bunları en iyi öğrenebilecekleri yer neresidir? Camidir. Öyle de mi? Çünkü insanlar namazdan sonra camide toplandıkları için bunu en güzel öğrenebilecekleri yer camidir. Ne yapar veya mescittir? İmam veyahut da müezzin insanlar öğrensin diye yüksek sesle söyleyip insanlara tekrar ettirebilir. Ne zamana kadar? İnsanlar öğreninceye kadar. Öğrenince mevzu tekrar aslına döner. Devam etmek ne olur? Bidat olur. Bunu da neye dayandırarak söylüyoruz? Demişti ki Ömer radıyallahu an insanlar peygamber aleyhissalatu vesselam'ın Fatiha'dan önce Subhaneke'yi okuduğunu anlamaları için Subhaneke'yi ne yapmıştır? Subhaneke'yi sesli bir şekilde okumuştur. Ta ki insanlar bunu bilsinler diye. Tamam? Evet oesteğinu ala adap di adetit tahllilerki tahllillerin adetinin toplanması üzere yardım alınır hı hı. yardım alınır ve adetit tesbihi ve tesbihlerin sayısının وتakbiri, tekbirin, ve tahmiidi ve tekbiri tekbiren ve tahmidin bir akdil esabi parmakların parmaklarla tesbih yapılaraktan yani la ilaha ilallahların subhanallahların erhamdülallahların Allahu ekberlerin adedini Neyle zapt eder? Parmak parmaklarıyla zikir yaparaktan. Şimdi mesela dedik 33 kere Subhanallah, 33 kere Hamdüllah vesaire. Buna adedini nasıl zapt edecek adam? Asıl olan nedir? Parmaklarıyla zapt edecek. Öyle değil mi? Şu parmak işleriyle zikrederekten bunu zapt edecek. Evet. Çünkü parmaklar soru sorulandır ve konuşandır. Yevmel kıyameti e, kıyamet günü. Wiğahu istimalu istimalu subhati tesbihin kullanılması mübah oluyor Li yaud de biha e, onunla sayılması için el azkara ve tesbihati tesbihatun ve zikirlerin onunla sayılması için minni gayri i'tikadi en en فيها fadile khususatan özellikle bunun faziletli olduğuna itikad etmeksizin e, tespihatların onunla e, sayısının eee say, sayılması için eee kullanılması uygun oluyor. Vakeri bazı alimler onu e, kireh görmüşlerdir. Ve in laha onun faziletli olduğuna itikad ederse fetihahu bidatun onu edinmek bidattır. Vazaleyke mislu subahi enne yettehizhu hasufiyye sufilerin bu Sofilerin edinmiş olduğu o kadar tesbiha benzer. Ve yuallihunaha fi a'naqihim unu boyunlarına asarlar ev yec'alunaha kel esvoreti fi eydihim onu kılarlar ellerine bilezik olarak bilezik gibi kullanırlar ve haza ma'kunuhu bunun yapılmasıyla beraber bid'at. Bid'at olur fainne mu'aqqiqi fihi ve haza bu ma'a kawnih bid'atan bidat olmasıyla beraber feinne fihi riyan ve tekellufen aynı zamanda onda riya ve ne vardır ve tekelluf vardır yani insanın sorumlu olmadığı bir şeyle kendini sorumlu kılması başını ağırtması söz konusudur demiş tamam mı? cümle bitmedi yani ve haza ma'a kawnih bu bidat olmasıyla beraber feinne fihi riyan ve tekellufen demiş. Ee, şimdi normalde Peygamber aleyhissalatü vesselam kadınların yanına giriyor. Yani sahabe diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam geldi, kadınların yanına girdi ve kadınlara dedi ki, siz tesbih çekerken e, sizin üzerinize aleykunne tesbihi ve tekbiri ve tahmidi fekudu fe فَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيحِ ve وَالتَّحْمِيدِ Sizin üzerinize Allah hamd etmek, Allah'a tekbir etmek, Subhanallah demek vardır. Ve onu parmaklarınız ile ak ediniz diyor Peygamberimiz. Onu parmaklarınız ile ahd niye Niye? فَإِنَّهُنَّ مَسْعُولَاتٌ مُسْتَنْتِقَدٌ Çünkü onlar kıyamet gününde kendilerine soru sorulacak ve aynı zamanda konuşacak olanlardır. Yani kıyamet gününde size şahitlik edecekler. Ey Rabbim işte bu kulun bu parmaklarıyla bize şahitlik etti. Diye bu sebepten ötürü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki parmaklarınızla şey yapınız tesbih yapınız. Herkese sahabe Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zikrini vasfederken ben Peygamberimizi gördüm, onun sağ eli ile zikirlerini akt ettiğini gördüm diyor mesela. Yani sahabe Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Amr ibn Abdullah ibn Amr ibn Ras Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın e, parmak işleriyle Allah Azze ve Celle'in Celle namazından sonra zikrettiğini söylüyor. Tabii son dönemlerde, özellikle mesela bizim zamanımızın da meselelerinden bir tanesi, biliyorsunuz insanlar tesbih zikir çekerken tesbih kullanıyorlar. Tesbih kullanmaktaki gayede de belli. Hani 100 tane veya 33 tane e, olan tesbihlerin adedini zapt edebilmek. Yani kaç tane çektiğini insan bilsin, sayılar birbirine karışmasın diye böyle yapma. Şimdi bu konuda bazı rivayetler var. Yani her ne kadar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendisi elle yapmışsa, ee, çevresindeki insanlara elle yapmalarını emretmişse, bununla beraber Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde mesela örneğin e, Hakimin bir rivayeti var. Safiye annemizin yanına giriyor Peygamberimiz ve Safiye annemiz 4000 bin tane hurma çekirdeğiyle tesbih çekiyor. Ee, hurma çekirdeklerini toplamış, onları kimi rivayetlerde ipe geçirmiş. Kimi rivayetlerde öyle o şekilde bırakmış. Onları böyle çektikçe bir tane alıp kenara koyup bu şekilde tesbih çekiyor. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona inkar etmiyor. Tabi İmam Hakim'e göre bu rivayet sayh. İmam Zehbiye göre de. İmam Zehbi de ona muvaffakat etmiş. Evet demiş bu rivayet sahiptir demiş mesela. Yine mesela Sünenlerden Ebu Davud'da Ebu Hureyre'nin hakeza. Kendi ehliyle beraber tesbih çektiği zaman tesbihi hurma çekirdekleriyle veya çakıl taşlarıyla tesbih çektiğine dair mesela e, rivayetler var. Hakkese mesela diyelim e, Musannaflarda, İbn-i Ebi Şeybe'de Ebu Derda'dan. Ebu Derda'da sahabenin büyüklerinden, Ebu Derda'nın da mesela tesbih çekerken Hakkese e, şey kullandığına dair, hurma çekirdeği veyahut da çakıl taşı kullandığına dair rivayetler var. Şimdi tabi bazı alimlere göre bu rivayetlerin hepsi zayıf. Yani bu rivayetlerin kendisinde zayıflık var ve Peygamber Vesselam kendisi böyle bir şey yapmamış kendisi insanlara emrederken de bunun farklı bir şeklini emretmiş. Ondan dolayı bu rivayetlerin hiçbiri sabit olmadığından ötürü bu e, şey ile, tesbih ile tesbih çekmek veya subha denilen yani tesbih ile tesbih çekmek bidattır. Kesinlikle yapılmaması gerekir. Bir grup alime göre de böyle değil. Yani bu rivayetlerin her ne kadar senedinde bazılarında zayıflık olsa da kimi rivayetleri hadis imamlarının büyükleri sayf olarak kabul etmişler veya hasen olarak kabul etmişler. Öyleyse peygamber döneminde, peygamberin de gözünün önünde sahabesi tesbih kullanmış. O zaman tesbih ile tesbih çekilebilir. Çünkü niye? Gaye dinde yeni olan bir şey çıkarmak değil. Gaye şeriatın sayı belirlemiş olduğu tesbihleri, şeriatın sayı belirlemiş olduğu tesbihleri, o fazileti kaçırmamak için onların sayısını zapt edebilmektir. E bu da e, biz daha önce de demiştik, eğer bir hadisin ee, içindeki zayıflık uydurma seviyesine gelmemişse alimlerin içtihadı sadece değişiyorsa öyle değil mi buna bidat denmez. Mesela bir konu hakkında diyelim bir hadis var hadis zayıftır öyle mi? Ee, bazı alimler zayıf demişler ama bazı alimler sahih demişler. İki taraf da muhaddisse, iki tarafın da söylemiş olduğu sözde delili varsa buna bu bidattır denilemez öyle değil mi? En fazla söylenebilecek olan şey nedir? Sünnette evlâ olan bunun hilâfıdır denilebilir. Öyle değil mi? Buna bidaattır denilemez. Bu mesele de aynen böyle. Yani gönlü bu tesbih hadislerini sıhhatine giden alimlerin yanında olan tesbih kullanabilir. Ama yok ben bu hadisler zayıftır, hepsinde zayıflık vardır. Ben bunu kullan, kullanmıyorum ve kullanılmasına da taraftar değilim diyen insanların da tesbih kullanmayabilirler. Lakin taraflardan hiçbirinin birbirini bidaat ile ee, suçlamasına gerek yoktur. Çünkü bid'atlık bir durumu gerektirecek bir durum söz konusu değildir. Çünkü taraflar ya kendi kafalarından bir şey uydurmamışlar veyahut da uydurma olan rivayetlere yapışıp dine yeni bir şey sokmamışlar. Ee, zayıf da olsa Resulullah'ın döneminde onu da gözünün önünde bu işin yapıldığına dair e, rivayetler mevcut. Lakin Şeyh burada bir kayıt getirmiş. Kim tesbihin dinden olduğuna inanırsa onun ayrı bir faziletinin olduğuna inanırsa veya onu mesela kendine bir şiar olarak edinirse o zaman ne olmuş olur? O zaman tesbih bidat olmuş olur. Öyle mi? Yani sayının, adetin zapt edilmesi için tesbih kullanılabilir desek bile çünkü bunun fazileti olduğuna inanmak Resulullah bunun faziletine dair bir şey söylememiş. Şeriat bunun faziletine dair bir hadis söz konusu değil. Bilakis bunun hilafının faziletli olduğuna dair deliller var. Öyle mi? Faziletli olan, asıl sünnet olanın parmak ile tesbihatı yapmak olduğuna dair rivayetler var. Öyleyse biri bu şekilde inanaraktan tesbih kullanırsa o zaman biz deriz ki senin bu yaptığın bidattır. Tesbihin bizzat kendisi değildir bidat olan. Senin tesbih'e yüklemiş olduğun manadır. E tesbihi bidat haline getiren. Anlaşıldı? Burası anlaşıldı değil mi? İnşallah. Evet. Bu zikirler bittikten sonra o دُعَ دِلِرْ sırran بِمَا شَاءَ dilediği şekilde gizli bir şekilde dua edilir. Fakat inna dua, muhakkak dua, akibə herdir ibadeti bu ibadetin akabindedir. Və herdir azkari, azkari azîmeti bu büyük olan zikirlerin akabindedir. Ahra bil icabeti, icabetin icabet olmasının ahra daha doğrusu daha uygundur. E, i̇cabet için daha doğrudur, uygundur. Yerfa'u yedeyhi bit dua Duada eller kaldırılmaz e, Ba'da'l-ferîdeti e, Farz namazlardan sonra e, Kema e, Yefa'lu <gülüyor> ba'dun Bazı insanların yaptığı gibi Fe inne dâleke muhakkak ki bu e, Bida'atun bidattır Ve innemâ yefa'lu Ancak yapar e, Hada ba'da'l-nafileti Ahyane ahyane ba, e, Nafilelerin ihya edildikten sonra Bu yapılabilir ve wala yuzharu du'a jidran yapılmaz bel yukhfihi belakis gizli yapılır lianne zalike çünkü bu akrabu ila'l ihlas bu ihlasa daha yakındır daha yakın olandır ve husu'i huşuya daha yakın olandır ve ab'adu ani'r riya' riyadan daha uzak olandır evet şimdi e, normalde duada elleri kaldırmak öyle mi bu nedir bu mütevatir olan bir sünnettir. Yani kul dua ettiği zaman duada ellerini kaldırırsa bu mütevatir olan bir sünnettir ve hatta mesela dünkü dersimizde de dedik Peygamber Aleyhissalatu vesselam ne diyor? Allah hayalıdır, kerimdir. Kul ellerini kendine kaldırdığı zaman Allah Teala onun ellerini geri çevirmekten haya eder. Boş geri çevirmekten haya eder diye. Ve Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın duada ellerini kaldırdığına dair yüze yakın rivayet var. Bunların 30'u da Bukhari'de ve Müslim'de geçiyor. 100'e yakın Peygamber vesselam'ın duada ellerini kaldırdığına dair rivayet var. Ve bunların 30'u da İmam Bukhari'nin ve Müslim'in sayhinde geçiyor. Öyleyse bu nedir? Normalde mütevatir iki türlüdür. Öyle değil mi? Bir lafzi olan mütevatir hadisler vardır. Bir de manevi olan mütevatir hadisler vardır. Lafzi olan mütevatir hadis nedir? Lafzi olan mütevâtir hadis, Yalan üzerine toplanması mümkün olmayan bir topluluğun nesilden nesile yani bu sayı hiçbir tabakada düşmemek kaydıyla birbirlerine hisse dayalı olan bir şeyi haber vermeleridir. Öyle mi? Ama aynı lafızla. Yani mesela ne gibi? مَنْ كَذَبَ عَلَيَّا مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ Kim benim üzerime yalan yere yala hadis uydurursa ateşteki yerini hazırlasın. Bu nedir? Bu mütevatir bir hadistir. Nasıl mütevatirdir? Lafzi mütevatirdir. Çünkü bu lafızla rivayet edilmiştir. Öyle mi? Bir de manevi mütevatir hadis vardır. Manevi mütevatir hadis nedir? Aynı lafızla rivayet edilmez. Çok fazla rivayet vardır. Hepsinin içerisindeki bir nokta sadece müttefiktir. Yani mesela diyelim ki biri duayla ilgili, biri namazla ilgili, biri başka bir şeyle ilgili birçok rivayet var. Ama hepsinin içinde ortak bir nokta var. Peygamber aralayresatü Vesselam'ın dua ederken ellerini kaldırdığına dair. Buna ne denir? Buna lafzi mütevatir denmez. Çünkü aynı lafızla tevatür etmemiştir hadis. Ne denir? Manevi mütevatir denir. Çünkü birden fazla rivayetin içerisinde ortak üzerinde ittifak edilmiş olan bir nokta vardır. Tamam? Duada elleri kaldırmak da nedir? Duada elleri kaldırmak da manevi mütevatir olan meselelerdendir. Yani duada eller kaldırılabilir duada eller nasıl kaldırılır? Yani sünnette varit olmuş olan şey nedir? Sünnette varit olmuş olan şey mesela İbni Ömer'in rivayetine göre Peygamber Aleyhisselatu vesselam sadece ellerini göğsüne kadar kaldırırdı. Hazreti Enes'in rivayetine göre Resulullah o kadar fazla ellerini kaldırdı ki ta ki şeyleri görününceye kadar. Koltuğunun altındaki beyazlık görününceye kadar mesela. Bir başka sahabeye göre mesela İbni Abbas'a göre insanın dua yaparken Duanın içindeki el kaldırma şekilleri farklıdır. Mesela isterken ellerinizi kaldırın diyor. İstihbar ederken parmağınızla işaret edin diyor. Öyle mi? İbtihal yani birilerine lanet okurken veya birilerine beddua ederken veya birilerine lanetleşirken ellerinizin tersini kaldırın diyor. Tamam O zaman Resulullah Vesselam, dua ettiği zaman ellerini kaldırmıştır. Ellerini çok yükseğe kadar da kaldırmıştır. Omuzlarına kadar da kaldırmıştır, göğsüne kadar da kaldırmıştır, parmakıyla da işaret etmiştir, ellerinin tersini de çevirmiştir ee, vesaire. Bunların hepsi sünnete varit olan, sünnete mevcut olan şeyler. Lakin e, iki yer var ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ellerini kaldırdığına dair hiçbir rivayet söz konusu değil. Nereler buralar? Bunların birincisi far namazlarının akabinde, ikincisi Cuma hutbesinde, Cuma günü kütbu okurken dua edildiği zaman peygamber ellerini kaldırmaz ne yapardı? parmağı ile işaret ederdi. Öyle mi? Şimdi biz zim göre peygamberin fiili sünnet olduğu gibi peygamberin terki de sünnettir. Öyle mi? Peygamber aleyhissalatü vesselamın fiili sünnet olduğu gibi peygamber aleyhissalatü vesselamın terki de sünnettir. Yani bu ne demek? Peygamber aleyhissalatü vesselamın terk etmiş olduğu bir şeyi yapmak da ne değildir? Terk etmiş olduğu bir şeyi ee, yapmak da bizim için sünnete aykırıdır, yapılmaz. Ondan dolayı her ne kadar bazı insanlar bunu birbirine karıştırıyorlar. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselamın e, her yerde el kaldırması sanki farz namazın akabinde yapılan duada da Peygamber aleyhissalatu vesselamın el kaldırdığı gibi bir vehme kapılıyor insanlar. Oysa bütün rivayetleri bir araya getirin, hiçbir rivayette Peygamber aleyhissalatu vesselamın farz namazın akabinde ellerini kaldırıp dua ettiğine dair bir rivayet söz konusu değildir. Öyleyse biz ne diyeceğiz? Öyleyse biz diyeceğiz ki, her yerde el kaldırılabilir dua edilirken ama iki yer müstesnadır. Niye müstesnadır? Çünkü Peygamberimizin el kaldırdığına dair rivayet varit olmamıştır. Buralarda nerelerdir? Buralar bir, cuma günü hutbede, iki, farz namazların akabinde yapılan şeydir, du e, duadadır. İkinci bir mesele, Peygamber aleyhissalatu vesselam, farz namazların akabinde dua yapar mıydı, yapmaz mıydı? Öyle mi? Biz hatırlıyorsanız e, namazımızın namazın içeriğini anlatırken Peygamberimizin namazda asıl dua ettiği yer neresiydi? Secde, bir de teşehüdün akabinde. Yani sünnet olan, en tekhitli olan dua hangisidir? İnsanın e, secdede ve teşehüdün akabine yapmış olduğu duadır. Hatta Peygamberimiz birçok rivayette emir lafzıyla emrettiği için demiştik i̇bn Hazm gibi alimler bunun vacip olduğunu söylemişler. Yani mutlaka teşehüdün akabine insanın dua yapması lazım demişler. O zaman Peygamber Vesselamın sünnetinde asıl olan onun duasının çoğu secdede yaptığı dua ve teşehüdün akabine yaptığı duaydı. Zikrinde asıl olan ise namazı bitirdikten sonra yaptığıydı. Öyle değil mi? Mesela şuraya kadar okumuş olduğumuz bütün rivayetleri bir kafamızda tekrardan baştan aşağıya canlandırın. Dualarının çoğunluğu namazın içerisinde. Zikirlerinin çoğunluğu ise nerede? Namazını bitirdikten sonra Peygamber aleyhissalatu vesselam Allah azze ve celle'yi zikrediyor. Şimdi burada şöyle bir problem var. Problem de şu, mesela Peygamberimizin zikri, duayı emretmiş olduğu bazı rivayetler var. Örneğin hepiniz Muaz'ın hadisini biliyorsunuz, öyle değil mi? Peygamber Aleyhissalatu Vesselam muazaa ne diyor? İnni uhibbuke fe la tada'anna dubra kull salatin an taqula Allahum a'inni ala zikrika ve şükrika ve husni Bunu biliyoruz değil mi? Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Muaz bin Cebel'e ne diyor? Ey Muaz ben seni seviyorum. Sen her namazın akabinde sakın bu duayı terk etme, bırakma. O da nedir? Ey Allah'ım bana sana, seni zikretmem için sana şükretmem için ve güzel bir şekilde ibadet edebilmem için bana neye bana yardım et diye muazı Allah'a ve celle'den yardım istemesini söylüyor. Yine mesela sahabe diyor ki işte Peygamber Aleyhissalatu Vesselam her namazın duburunda, her namazın akabinde ne yapardı? İşte dedi ki Allahumme Rabbena ve Rabbekulle şey ey bizim Rabbimiz ve her <gülüyor> şeyin olan Rabbi, ila ahirehi Peygamber Aleyhissalatu Vesselam dua ediyor. Şimdi burada problem bir problem var. O da ne? Bazı alimler namazın akabinde duayı kabul etmiyorlar. Diyorlar ki sünnette namaz bittikten sonra dua yoktur. Sünnette namaz nerededir? Sünnette namaz diyorlar, insanın selam vermeden önce yapmış olduğu duadır diyorlar. Çünkü dubur kelimesi, namazın akabinde diyor ya, her şeyin duburu kendine bitişiktir diyorlar. Yani Arap lügatında dubur kelimesi, Arap lügatında dubur kelimesi her şeyin duburu kendine bitişiktir diyorlar. Mesela biz hayvanın duburu dediğimiz zaman hayvanın duburu hayvandan ayrı bir şey değildir. Öyle değil mi? Hayvana bitişiktir. İnsanın duburu dediğimiz zaman mesela insanın duburu yani akabi arkası insanın mesela e, şey değildir. E, i̇nsandan ayrı değildir. İnsana bitişiktir. Onun için diyorlar Peygamberimiz dubura kulli salatin dediği için bütün rivayetlerde dubura kulli salatin lafzı diyorlar. Nedir? namaza bitişiktir. Namaza bitişik olan şey de selamdan sonra değildir. İşte o tahiyyatın akabinde yapılan e, dualardır diyorlar. Ondan dolayı diyorlar asıl olan şeyden sonra dua yapılmamasıdır. Asıl olan e, namaz bittikten sonra, selam verdikten sonra dua yapılmamasıdır, zikir yapılmasıdır. Duaların ise, ise teşehhüdün akabinde yapılmasıdır diyorlar. Tabi buna karşılık olarak bazı alimler de diyorlar ki tamam doğrudur lugat olarak. Bu bu manaya gelebilir. Lakin biz dubur kelimesinin namazın e, illa içinde değil de dışın dışı içinde peygamber aleyhissalatu vesselam dubur kelimesini kullandığını biz biliyoruz. Mesela örnek olaraktan dün okumuş olduğumuz hadisler. Men qalafi dubur isalatil fajri wa awa thani rijlihi kabla an yatakleme la ilahe illallah wahtawu la sharikana. Burada dubur ne manasına? namaz bittikten sonra öyle mi otuz üç kere subhanallah hadisinde hallallah hefi dubur kulli li salatin mesela bak dubur kelimesini peygamber aleyhisselatuü vesselam namaz bittikten sonra namazın akabbi içinde ne yapmış kullanmış niye bunu nereden çıkarmışlar Çünkü aynı hadislerin farklı rivayetinde peygamberimiz selam verdikten sonra peygamberimiz namazından boşaldıktan sonra izafar agammin Salhi gibi lafızlarla da geldiği için Bak burada dubur kelimesi namaz bittikten sonra için de kullanılmış demişler. Onun için sizin bu dediğiniz yersizdir e, demişler. Yani sizin bu dediğiniz tamam lügat bunu destekler ama pratik bunu desteklemiyor. Yani Peygamber aleyhisselatu vesselam dubur kelimesini namaz bittikten sonra, selam verildikten sonrası için de kullanmış demişler. Onun için de e, namazdan sonra selam verdikten sonra dua yapılabilir. Hatta bazı alimler de demişler ki, mesela burada şeyh de dedi ya, ee, bu kadar zikirden sonra yapılan dua kabul edilmeye daha şeydir, ee, daha uygundur, daha evladır. Biz şimdi dün duayı ve duanın adabını anlatırken ne dedik? Dedik ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam direkt dua eden bir adam gördüğü zaman adama ne demişti? Acele haza demişti. Bu adam acele etti. Niye? Sizden biri dua ettiği zaman Allah'ı övmekle, onu yüceltmekle ve Resulüne salat getirmekle başlasın ee, şeye duasına demişti. Niye? Çünkü bu şekil Allah'a nida etmek duanın adablarındandır ve duanın kabul olması için daha faydalıydı. Öyle mi? Öyle. Burada da bak sen Allah azze ve celle'yi övüyorsun, Allah azze ve celle'yi zikrediyorsun, Allah azze ve celle'ye birçok e, tesbihatta bulunuyorsun. Akabinde Allah azze ve celle'ye dua etmek elbette ki nedir? Kabul olmaya daha layıktır. Lakin ne şartla? Dediğimiz gibi insanın elini kaldırmadan e, sırrı bir şekilde gizli bir şekilde Allah azze ve celle'ye dua etmesi kaydıyla. Bir başka yine mesele dua ile alakalı mesela burada zikredilmeyen mesele. Diyelim ki dua etti bir adam. Yani illaki namazın akabinde değil. Normal elini kaldırdı böyle. İşte Allah azze ve celle'ye dua etti. Dua ettikten sonra ellerini yüzüne sürebilir mi? Yoksa ellerini yüzüne şey yapamaz mı? E, ellerini yüzüne süremez mi? E, diye Şimdi normalde Peygamber Aleyhissalatu vesselam'dan bu konuda işte İmam Tirmizi'de işte başka sünenlerde Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın dua ettikten sonra ellerini yüzüne sürdüğüne dair rivayetler var. Yani sünenlerde Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın namaz kıldıktan da dua ettikten sonra estağfurullah ellerini yüzüne sürdüğüne dair rivayetler var. Ve bu rivayetlere mesela Hafız Hacer Hacer'de başta olmak üzere hasen diyen alimler var. Yani bunlar sahihtir, bunlar hasendir bunlarla amel edilebilir. Yine mesela e, i̇bn Ömer'den ve Abdullah İbnü i Zübeyr'den sahabe olaraktan Peygamber Aleyhisselatu vesselamın dışında dua ettikten sonra ellerini kaldırdıktan sonra ellerini üzerine sürdüklerine dair rivayetler var. Lakin bazı alimlere göre bunların her biri senedi problemlidir ve bu problemli senetler yan yana geldiği zaman da birbirlerini kuvvetlendirecek seviyede değillerdir. Yani ne demek bu? Zayıf olan rivayetler hasen mertebesine yükselemezler. Bundan dolayı da duadan sonra elleri yüze sürmek caiz değildir, meşru değildir. Ama rivayetleri sahih, beraber rivayetleri hasen kabul eden alimlere göre ise insanın dua ettikten sonra ellerini yüzüne sürmesi caizdir. Bu mesele de iştihadi bir mesele. Yani kim iştihaden hadislerin sıhhatine hükmetmişse ellerini yüzüne sürebilir. Kim de iştihaden böyle bir şeye iştihad etmemişse veya zayıf olarak görmüşse hadisleri, ellerini yüzüne sürmesi meşru değildir. Evet. Bu ammâ mâ yef'aluhu bâd'un nâsi fî bâ'dil bazı beldelerde, bazı insanların yaptığı şeylere gelince, mined duâi cemâî, e, e, toplu bir şekilde dua yaptıklarına gelince, ve'salevâti, e, e, namazda namazlardan sonra bi esvâtin, bi esvâtin murtefi'atin me'rfi el eydî elleri elleri kaldırmakla beraber yüksek sesle namazlardan sonra toplu toplu dua yapmalarına gelince eu ya dua ev imam ve hazır olan kişilerin e, dua yapmasına gelince yuemminuna rafi'i edihim ellerini yuemminu amin derler yani ev يدعو الإمام imam dua eder ve el ve hazır olanlar da, yani imama uyanlar da, orada bulunanlar da ''Amin'' derler. ''Rafi'yi eydiğim'' ellerini kaldırmış bir şekilde. فَهَذَا الْاَمَلُوا بِدَعَةٌ مُنْكَرَةٌ Bu amel, münker <gülüyor> bir bidattır. لِأَنَّهُ Çünkü o, لم يُنْقَلْ nakledilmedi. النبي sallallahu aleyhi ve sellemden nakledilmedi. muakkak مُوَقَّقَقْ Yani ida صَلَّ Namaz kıldığı zaman, binlerse insanlar namaz kıldırdığı zaman, yed'u dua ederdi firazi, assalati, namaz bittikten sonra hazi sıfati, bu sıfat üzere la fil fecri fecirde de e, fecirde de böyleydi ve fil asri ikinci namazında da böyleydi ve la gayri hima e, ve bunun dışındakilerde de böyleydi e, minas salavati namazlardan bunun dışındakilerde de böyleydi ve la istahabbe zelike ahadun minel e'immeti İmamlardan hiçbiri de bunu müstahap görmedi. Ali Şerhül İslam İbn Teymiye, Şeyhül İslam İbn Teymiye dedi ki: "Men naklede ki bunun nakleden kimse, hem İmam Şafii, İmam Şafii'den nakleden kimse, 'ennehu muakkat yo istahabna zalike' bu müstahaptır. Nakleden kimse fakat zalita aleyhi bunun üzerine hata yapmıştır." Evet, yani bunu İmam Şafii'den müstahap olduğunu nakleden İmam Şafii'ye bu nakilde Hata yapmıştır. Feyecibu attaqiyyudu yani bima ca'i anin nebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fî zâlike ve fi gayri Bunda ve bunun dışında vacip olan peygamberimizden gelene bağlanmaktır. Allah Teala çünkü Allah Teala diyor ki وَمَا الرسول, yani Resul size getirdiyse e sizin neyden nehyetti ise anhu fentehu ondan da e, kaçının. Fettakullahi Allah'tan korkun. İnne Allahı bir iqab. Allah'ın cezası şiddetlidir. Ve yekunu subhanahu Allah Teala buyurdu ki: "Lekad kana lekum fi Rasulillah usvetun hasene." Sizin için Rasulullah'ta e, güzel bir örnek vardır. Limen kana yarullahi Allah'la e, karşılaşmayı Allah'la Allah karşılaşmayı umanlar وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا Allah'a اللّٰهَ Allah Allah'ı çok teyze edenler için Resulullah'ta güzel bir örnek vardır. Evet. Bu mesela namaz bittikten sonra bazı yerlerde işte imam elini kaldırıyor işte bir dua yapıyor. O dua yaptığı zaman insanlar da onunla beraber amin ediyorlar. Genelde bu da Şafi'lerde mevcut olan bir şey. Yani namazın akabinde tesbihatın kim yerde hemen akabine kim yerde dua Mesela herkes elini kaldırıyor, dua yapıyor. Duayı nasıl bitiriyorlar? İmam sonra başlıyor bir dua yapıyor. İmam o duayı yaparken millete amin diyor. Sonra hep beraber tesbihata son veriyorlar. Bazıları bunun İmam Şafii'nin bunu müstahap gördüğünü söylüyorlar. Bu da İmam Şafii'den böyle bir nakil söz konusu değil. Yani İmam Şafi böyle bir şeyin müstahap olduğunu söylememiş. Bu da Resulullah'tan da varit olmadığı için böyle bir amel bidattır. Yani insanların toplu halde sürekli her namazın akabinde dua yapması bu da bidattır. Buraya kadar e, geldiğimiz yer namazda zikir, namazın akabinde dua, tesbihat ve benzeri konular. Burayla ilgili buraya kadar sorusu olan veyahut da söylemek istediği bir şey olan var mı? Yok. Vahirudavana elhamdülillahi rabbil alamin.